Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve ba. Şimdi melekler Allah Teala'nın kulları, değil mi? İbadum mukremun. Yani nurdan yaratılmışlardır. Allah Teala'ya isyan etmezler. La yasunallaha ma amaruhum ve yefaluna ma yu'murun. Yani hiç Allah'a isyan etmezler. Sürekli Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederler. Hiç böyle usanma hallediyor yoktur. Peki bunlara iman etmek vacip. Neden? Ame'n-resul bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun kullun amene billahi ve malaikatihi ve kutubi kullun kulluhum yani hepsi amene billahi ne iman ettiler? Amenebil Allah'a ve meleketi meleklere demek ki melekleri iman etmiyorsa birisi imansızdır. Melekleri inanacak. Peki nasıl inanacak bu meleklere? Ne olarak inanacak meleklere? Efendim onların nurani, ani yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, çocuk sahibi olmayan, sürekli Allah Teala'ya ibadet eden Varlıklar olduğuna inanacak Müslümanlar Peki bu meleklerin sıfatları dedik Nuranidirler Nurdan yaratılmışlardır Bütün melekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hulüketil melâiketu min nurin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam İkinci özelliği O meleklerin pek çok kanatları var Yani pek çok kanatlıdır e Neden öyledir? Hep hikmetleri var Gafir suresinin, Fatır suresinin birinci ayeti Fatır suresinin birinci ayeti Yazın oralara, çok kanatlı, hızlı gidelim Fatır suresinin birinci ayeti Çok kanatlı, öyle inanıyoruz Elhamdülillahi, Fatır-i semavati vel ard Ca'ilil melâiketi rusulen Uli ecnihatin mesnâ Ve thulâfe ve rubâ Yezîdu fil halkı mâ Fatir ne demek fatır? İlk yapan, eşsiz yapan deme. İbn Abbas diyor ki, Fatara kelimesinin ne olduğunu bilmiyordum diyor. Yani fatara kalaka anlamı gibi veriyordu bir mana. Bir gün diyor, iki kişi yanıma geldi, birbiriyle münakaşa ediyorlar. Beyzavi de var burayı anlatırken, baktım ki diyor, biri kuyu Fatartu diyor. Önce ben kazdım. Yani kuyu üzerinde münakaşa ediyorlar. İkisi hak iddia ediyor. Ha, anladım ki fatara demek bir şey ilk yapmak demek. <Sessizlik> Elhamdülillahi fatilissemavati vel arzi <Sessizlik> ca'ilil melayiketi rusulen uli ecnihetin methna ve thulâta oruba. Melekler iki efendim kanatlıdırlar. İkişer üçer dörder kanatlıdırlar. Başka meleğin diğer özelliği nedir? Meryem suresinde başka özelliklere girebilir. İnsan öyle değil, insan tek özelliklidir. Meleğin başka özelliğe girdiğine iman da etme zorundadır. Fetemessele leha beşaran seviyya. Fetemessele leha limen? Li Meryem. Meryem aleyhisselama Hazreti İsa'yı ilka edeceği zaman e, geliyor Meryem suresinin. Kaçıncı ayet kelimesi? Fetmestelaha beşeran seviya. Yani Meryem aleyhisselama 17. E, ayet kelime e, insan suretinde gözüküyor bak insan suretinde Efendimiz'e de bazen kim suretinde gelirdi Cibril? -ke, Dehiyetül kelvi şeklinde suretinde Demek ki melekler başka suretlere dönüşebiliyorlar Fetemessele leha Beşeran seviya Buna inanıyorsunuz Peki meleklerin ahlaki özelliği Yaratılış özelliği diyelim Yaratılış özelliği nedir? La ya'sûnallâhe Mâ emarahüm Allah'a emredil Onlara Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hiçbir konuda isyan etmezler ve falun ama yaratılış özellikleri deyin şimdi böyle bir başlık adın meleklerin yaratılış özelliği bir tahrim suresinin altıncı ayet kelimesi yaratılış özelliği tahrim suresinin altıncı ayet kelimesi la yasuna Allah'e ma onlara emrettiği hususta Allah'a asi olmazlar ve falun'a ma yu'marune emredildiği hususları da harfiyen yerine getirir melekler insan gibi değil iki ne yaparlar onlar sürekli ibadet ederler ee, bununla alakalı Enbiya suresinin 20. ayet-i kerimesi ee, Enbiya suresinin 20. ayet-i kerimesi yusebbihûne leyle vel nahara la yafturun yüsebhunal leyla ven nahara la yafturun la yafturun demek ne demek la yesem hiç üşenmezler insan gibi değil ayağım ağrıdı başım ağrıdı demezler devamlı ibadet ederler demek ki yaratılış bir, asi olmazlar Rabbimin bütün talimatlarını yerine getirirler İki, nedirler yüsebhunal leyla ven nahara la yafturu hiç usanmaları yok onların dördü üçüncü özelliği ise bunlar nedirler Cenabı Hakk'a derin bir tazim ile ibadet ederler yakhafuna rabbuhum min fawkihim ve yefaluna ma yu'marun suresinin 50. ayet-i kerimesi yakhafuna rabbuhum min fawkihim üzerlerindeki Rab'den demek ne demek güç ve kuvvet sahibi, kahhır azamet sahibi olan rabblerinden korkarlar ve ef'alune ma emredileni yerine getirirler. He? Nahil Nahl 50. Yahafuna rabbahum min fawkihim ve yef'aluna ma yu'marun rabblerinden tazim ederler ve emredileni yerine getirirler. Peki melekle İnsan farkı nedir diye bir başlık attım şimdi. Yani el farku beynel melâiketi vel beşer. İnsanla meleğin farkı nedir? Melek nurdan yaratıldı. İnsan topraktan yaratıldı değil mi? Melek nurdan, insan topraktan yaratıldı. İki, insanda erkek var, dişi var. Evlenir, çocuk sahibi olur ama melekte erkek olma, dişi olma özelliği yok. Üç, melek ne oluyordu? İnsan suretine girebiliyor, başka suretlere girebiliyordu. Ama insan melek olup uçabilir mi? Uçamaz değil mi? Melek başka surete girer, insan giremez. Dördüncüsü ise melek sürekli Rabbe, Cenab-ı Hakk'a ibadet, Eder kardeşim. Peki bu meleklerin amelleri nelerdir? Amalul <gülüyor> melaike, meleklerin amelleri nelerdir? Her bir meleğin farklı vazifesi var. Mesela amalul <gülüyor> melaike, şuara suresinde okumuştuk. Nezele bihi, nezele bihi ruhul emin ala kalbike litekune minel muzirin. Yani Kur'an-ı Kerim'i indirme görevi kimde? Cibri ile Emin'de değil mi? Cibri ile mi? O zaman belli mesela Cibri ne yapıyor? Efendim e, şeyi getiriyor. Şu Şuara suresini 192. ayet-i kerime vahiy getiriyor. Efendim İsrafil ne yapıyor? وَنُفِقَ فِي السُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي O da sura üflüyor. Efendim Ölüm meleği melekül mevut ne yapıyor? Zümer suresinin 68. ayeti İsrafil sura üfleme vazifesi yapıyor. Başka vazifeleri var. Ölüm meleği daha çok ne olarak akide kitaplarında, ayet-i kerimede, başka yerlerde ne geçer? Melekül mevut geçer. Değil mi? Ölüm meleği e, secde suresinin 11. ayet-i kerimesi, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ melekul الْمَوْتِ buyuruyor. Melekül mevti, o da can alıyor ölüm meleği. Ee, başka melekler var. İşte insanların amellerini yazıyorlar. Ölüm anında insanlara görülen melekler var değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ Valla Tehzanu Fusle Suresinin 30uncu ayet kelimesi Efendim e, amelleri taşıyan melekler var, Khaznetul Cennet var, değil mi? Cennetin görevli melekleri var. Hatta ida ja'uha ve futeyhed abwabuha ve kala lhum khaznetuha salamun ileykum tibtum faduxuluha khalidin. Hatta idan ve futeyhed abwabuha ve kale lehum cennet kapısı açıldığında orada karşılayacak melekler he ha, cennetin görevli melekleri onlara hazanetul cenneh deniyor yine hazanatu nar var alayha malaiketun zilaadun shidaadun la yasunallaha ma amaruhum cehennemde görevli olan meleklerden bahseden ayette Tahrim Suresinin altınca ayeti. Peki cennetten bahseden, cennetin görevli meleği ondan bahseden, Haznetul Cenne Zümer Suresinin 73. ayeti kelimesi. Efendim. Sonra hep amellerinizi yazan melekler var. Kaf Suresinde Ma'el Fudumin Kavlin Illa Ledeihi Rakibun Atid Kaf. 18. ayet-i kerime. Ağzınızdan ne çıkıyorsa onları yazan melekler var. Efendim, lahu muakibatun min beyne yedehi ve min halfi yahfazunahu min amrillah. Ra Suresi'nin 11. ayeti. Bu meleklerin görevi nedir? Lahu muakibatun min beyne yedehi ve min halfihi yahfazunahu bi'am min amrillah. Yani e, sizi koruyan melekler var dünyada koruyucu melekler var efendim kiramen katibin var kiramen katibin alemuna ma peki bütün bunlara bu kadar görevli meleğe inanmanın faydası nedir bir meleklere neden inanıyoruz neden Allah Teala kitabında bundan bahsediyor simarul imani bil malaike Meleklere imanın Müslüman'ın akidesine faydası nedir kardeşim? Bir Allah Teala'nın kuvvet ve kudretini görüyorsun. Kainat, kainatta bu kadar çeşitlilik, bu kadar çeşitliliği Allah azze ve celle meleklere taksim etti, görev verdi ve bütün bunlar Allah'ın emrinde la yahsunu Allah ma amaruhum ve yefalun Hiçbiri ona isyan etmiyor. Eğer biri isyan etse, vazifede ihlal olsa, e, kainatta bir kıyamet gibi bir hadise olur dünyada, ayda, gezekende. Ama hiçbiri ona isyan etmiyor. Hiçbiri isyan etmiyorsa, ey Ademoğlu sen kimsin ki Allah'a isyan ediyorsun? Bak, onun meleklerine bak, onun azametine, kuvvetine, kudretine bak. İki, gönül rahatlığı verir meleklere iman. Neden? لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ min اللّٰهِ Her tarafta görevli melekler var. Kiramen, katibin var. Sonra cennette sizi istikbal edecek melekler var. Bütün bunlara inanıyorsunuz. Kalbinizde bir huzur, bir selamet var. Korkmuyorsunuz. Rabbim... Murad edince bedirde olduğu gibi iz tessevithun a rabbukum fessejablekum enni mumiddukum bi elfim Minel melaiketi melekleri indirir Allah yardım eder ona inanıyorsunuz üç diğer özelliği nedir faydası nedir melekleri iman etmenin Cenab-ı Hak melekleri bize anlatıyor değil mi bunlar e, isyan etmezler. Efendim yemezler içmezler yani sen de melekleş meleğe benze isyan etme bak senden daha büyük vazifeler yapan melekler var yerin altını üstüne getiren melekler var onlar Rabbine isyan etmiyor sürekli itaat ediyorsa o zaman sen de melekleş nasıl melekleş az ye çok ibadet et onlar gibi, onlar hiç yemiyorlar. Sen az ye, çok ibadede, hiç hayatında isyan olmasın. Onlar gibi ol. İşte melekler seni murakabe ediyorlar, bakıyorlar, gözetiyorlar. Sürekli murakabe altındasın. Ve bu hayatın hesabı var kardeşim. Melekler yazıyorlar. ''Kirâmen kâtibîn yâlemûne ma tefalun. Şimdi... Ee, o farklı mevzuları anlatacak şimdi birkaç paragrafta ee, onlara iman önce melekleri imanla başladı sonra böyle devam edip gidelim bu ayet kelimelerle hem bir anlamda tefsir dersini de böyle yapmış oluyoruz Kur'an Kerim'i her yeri görüyorsunuz ki her hakikatin Kur'an hakimden ayet kelimeden şahidi var delili var ya böyle bunları sayıp gidersiniz ama rakamlarını da verelim ki Ezberlemiş olun onları inşallah. Hızlı oluyor mu biraz? He? Yetiştirelim inşallah. Estağfurullah ve ve elhamdülillahi rabbil alemin.